Karayollarında durum. Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Birecik Kavşağı-Suruç Kavşağı kesimi 27 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Burdur-Antalya yolunun 27 ile 33. kilometreleri arasında beton hendek yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun torbalı bağlantı kolunda bant aktarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılmış olup, geçişler diğer bölümden çift yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir yolunun 16 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sorgun Çekerek yolunun 56 ile 60. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.